730. konu Devlet Başkanına Saygı Hususundaki Hazreti Ömer Hadisi ve Bu Konuda Alkame ile Aralarında Geçen Bir Olay Alkame Bin Alase geceleyin Hazreti Ömer'le karşılaştı. Gecenin karanlığında onu Halit Bin Velide benzeterek "Ey Halit, şu kişi Hazreti Ömer seni haksız yere ordu kumandanlığından azletti. Senin bir suçun yoktu. Amcamın oğluyla birlikte ondan bir şey istemek üzere gelmiştik." Ancak seni azlettiğini öğrendikten sonra artık hiçbir şey istemeyeceğiz, dedi. Hazreti Ömer de ona, peki, daha başka neler diyeceksin, dedi. O ise, onlar bizim emirlerimizdir ve üzerimizde hakları vardır, biz bunları yerine getirmek zorundayız. Emrimiz Allah Teala'ya aittir, dedi. Sabah olduğunda, Hazreti Ömer, Halit bin Veli de, ey Halit, dün gece Alkame sana ne söyledi, diye sordu. O, Allah'a yemin ederim ki bana bir şey söylemedi, dedi. Hazreti Ömer de bir de yemin edersin öyle mi? dedi. O gece Alkame bin Alase, Halit zannettiği Hazreti Ömere, ey Halit, sakin ol, sakın bir şey yapayım deme, dedi. O gecenin sabahında Hazreti Ömer, Alkame bin Alase'nin ihtiyacını karşıladı ve isteklerini yerine getirdi. O gece Hazreti Ömer, Alkame'ye, söyleyecek başka bir şeyin var mı? dediğinde o, dinlemek ve itaat etmek gerektiğinden başka bir şey diyemeyeceğim, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer de eğer çevremdekiler de böyle düşünecek olsalar falan falan şeylere sahip olmaktan daha iyi olurdu dedi.